Aleyküm selam. Sen Seni sen, sen, musun dedeciğim? ki. musun? Amca neyse selamun aleyküm. Hani evine gitmiştik ya. Hani evet. tekerlekli sandalyede sana çay vermişti, pasta vermişti. Hatırladın mı? He. Ha. Bir selam verdin, samca nasıl sende? Ben biliyorum ben. Öyle mi? Selamun Dedim Dede valla sen konuşacağını şahit etsin tamam tamam, tamam. sırayla konuşacağız ee, kardeşlerim e, bir kitap okumuştum kitapta diyor ki insanlar diyor kalesiz yaşayabilir evsiz de yaşayabilir köle olarak da yaşayabilir ama dinsiz olarak yaşaması asla diyor. Adam yavur ama Hakikaten tamam dediniz. Tamam Yapma tamam mı? Tamam dediniz. Seninle ya. Tamam. Ka <gülüyor> dedi tamam mı? Tamam dediniz. Şeyi Tamam dediniz. Ama dinsiz olarak bir insanı yaşatmak mümkün değil her ne kadar bunu yazan bir insan gavur bile olsa Allah Azze ve Celle'nin ayetinde söylediği söz tecelli ediyor. Yani ben cinleri ve insanları sadece ve sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. Diyor. Demek ki bunun bir tecellisi var. Onun için Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle bizleri öyle bir hal üzerine yaratıyor ki yapılan her harekette içimizde bir muhasebe söz konusu mesela inanmadığını söyleyen inanmadığını söyleyen insanların toplum içinde bakarsınız hep bir şeyleriyle ayakta kalmaya çalışırlar güzel ahlak güzel giyim, güzel konuşma hep paylaşma, birlerine yardım etme, insanlık adına bir şey yapıyoruz demi. Halbuki Allah Azze ve Celle ne diyor? Ne yaparsan yap, benim için yap. O yaptığının kabul olması da, niyetinin halis olmasıyla önemli. Allah razı olsun, Ebu Nebil'in bugün, ameller niyetlere göredir hadisinin üzerinde, bayağı bir istimbatları oldu. Ölemaların sözlerini güzel açıkladı. Allah razı olsun. Hakikaten niyetin ameller üzerindeki tesiri çok yüksek. Bir insanın niyetinin bozukluğu, razı edeceği makamdaki istikametinin bozulması her ne kadar amel güzel de olsa, hoş da olsa onun sadece insanlar nazarında geçici bir değerinin olduğunu görüyoruz. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah bizleri ıslah etsin. Şu Allah'ın vermiş olduğu nimeti onu tanımada, onu boyun eğmede, ona hakkıyla ibadet etmeyi nasip etsin. Yakalanması gereken nokta burası. Herkes bir şeyin mücadelesini verir. Herkes bir yolda gitmeye çalışır. Ama yolların en güzeli ancak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Onun öğrettiği yol bizim için önemlidir. Bunun dışındaki bir yola sapma, aynı fıtri meselelerde nedir? Yani peygamberi takmayan birisi kimi takacaktır? Hep akıllı insanların. Gidin bakın her fırkanın en başında giden insan hep bir şeyler koymuştur. Belli bir şeyler, tezler oturtmuştur. İnsanlar hep onu savunur, o insanın söylediği sözlerin peşinden gider, daha sonra bir nesil gelir, bir dakika önce halk kahramanı olan o Çavuşesko'nun bir gün sonra halk düşmanı olarak kurşuna dizildiği gibi dizilir. Fikirler işte böyledir, fikirler böyledir ama İslam'da fikir değil varlık diye tabi olma vardır İslam her zaman temizliktir her zaman güzelliktir onun için şeytan öyle bir ağını örmüş ki mesela sosyalizm dedikleri insanlara özgürlük dedikleri öyle hale gelmiş ki bugün mesela komünizmin beşiği dediğimiz Rusya'yı ele alalım o da sistemi yoktur oda sistemi yoktur. Yani mahremiyet sınırını kaldırmışlar. Bu da insanı hayvanlaşmaya kadar ne yapar? Götürür. Dinsizleştirir. onun tuvaletlerin bile kapısının olduğunu göremezsiniz. Şaka değil. Bunların hepsi gerçektir. onun tuvaletlere şehir merkezlerinde gidin Aleyküm selam kadın ve erkek aynı tuvalete girdiği gibi aynı tuvalete girdiği gibi kapıları da açıktır kardeşlerim işte komünizmin tanıdığı özgürlük sistemi bu aynı oda içinde hem banyoları hem mutfakları hem yatakları mahremlik sınırı gittiği gibi fuhuş, gaz zina hepsini beraberinde getirmiş Onun için İslam'ın gelmediği, İslam'ın verdiği güzelliği, özgürlüğü kabul etmeyen insanların kendi atlarına yapacakları ancak nefislerine zulümdür. Bakın, geçmiş ümmetlerin hep böyle bir karnaval adı altında hoplayıp zıplayıp bir şeyler yaptığını görürsünüz. İblis hep böyle kalabalıkla, çok çok seslilikle insanların kafalarını uğurlamakla adeta büyülüyor. Düşünün bir düğün yerine gidin, karısının kolunda bir erkeği görse birisi vurur değil mi? Ama o davulda zurnada ne var? Sanki adeta büyülüyorlar. Bu illüzyonüs mü diyorlar o cincilerin veya müneccim dedikleri o insanların elleriyle hokkabazlık yaptıkları yerlere gidin bakın tamamen bangır bangır müzikler vardır kafanız uğuldar böyle Senin rahat düşünmene engelliyorlar aynen düşünceler de böyledir onun için sözlerin en güzeli Allah'ın yolların en güzeli Muhammed'in yolu deniyor bunları güzel yakalamak gerekiyor ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye geldiğinde ben cahiliyedeki bütün bayramları kaldırdım diyor size bundan sonra iki bayram şu Şevval'de Ramazan ayının bayramı ve diyor Zilhicce'de şey, ne oluyor dedem Zilhicce'deki kurban bayramı diyor Allah bunları hakkıyla anlamayı nasip etsin bizlere bunun dışında hiçbir bayram bizlerin bayramı değil sana akşamlar devrilir. Her zaman bekleriz devremeyeceğim. Onun için vahiy bizdeki birçok şeyi de ortaya çıkarır. Ama aklı olan bir şey, aklı düşünceler bizlere hiçbir zaman fayda sağlamaz. Ya. Ben akşam vakti fazla uzatmayayım lafı Torun tepemde gezinip duruyor Buyurun inşallah Allah vahiy anlayanlardan eylesin arkadaşlar. Buyur Taceddin abi Bir de mikrofonu Taceddin hocamıza verelim O da bir şeyler söylesin Dinleyelim mi? inşallah Buyur Taceddin abi Selamünaleyküm ve rahmetullah. Selamünaleyküm. Ben dersin Tacettin Hocamız bilgisayar başında yok halinde. Tacettin Hocam bizi duyuyor musun? Bizi duyuyor musun hocam? Mehmet Şerif bir telefon etsene Hacettin Ağabey'e. Herhalde duymuyorum. Öyle soracaktım ben. Bir sohbetinde şöyle bir şey dinlemiştim. Derslerden birisinde. Taklit ve İttiba dersinden tam hatırlamıyorum da. Hasanül Kerhi isimli bir hoca. Eski dönemde yaşamış birisi. Hanefi mezhebinden birisiymiş bu. Şöyle demiş, kitabında varmış bu. Hangi kitabında olduğunu bilmiyor. Onu bir hocaya bir sormak istiyorum. Mezhebimize uymayan ayet ve hadisler ya nesedilmiştir hükmü ortadan kalkmıştır yahut da tevil edilmesi gerekir demiş. Hocam Mehmet Şerif bir hocayı bir arar mısın? Yani bilgisayarın başında değil herhalde, duymuyor herhalde bizi. Bunu bir sormak istiyorum. Bu söz gerçekten bu kerhi denen kişi bunu söylemiş mi? Bunun manası ne yani? Bu ne anlama geliyor? Yani şimdi mezhebimize uymayan ayet ve ya yani mensuh yani nesledilmiştir Ya da tevil edilmesi gerekir. Diyerek bu sözde neyi kastediyor? Ne demek istiyor bu e, hasan Hak kadar Hakikaten ilgimi çekti yani bu sözdenin. Evet. Bu sözün aslı var mı ee, Ebu Mağaz hocam? Tavrettin hocamız bunu naklediyor. Nerede geçtiğini ona bir soracaktım. Gerçekten benim bayağı ilgimi çekti yani bu. Yani akıllı bir insan, iman etmiş bir insanın ağzından çıkacak laf mı yani bu? çok ilginç geldi bana bu. Evet. Hocam buyurun. Ee, demin size Ebu Emre mikrofonu davet etmişti. Herhalde siz duymamıştınız. Ee, aynı şekilde ben de sizi mikrofonu davet ettim Buyurun hocam. Esselamu Aleyküm. Ferahmetullahi ve Berekatuhu. selamun aleyküm hepinize hayırlı akşamlar değerli arkadaşlarım değerli kardeşlerim ses nasıl ses güzel geliyor mu ses güzel geliyor mu benim herhalde ses problemim biraz ses net mi güzel mi evet tamam teşekkür ederim Allah razı olsun evet teşekkür ederiz <Gülüyor> şeyi herhalde soruyorsunuz İmam Kerfi denilen Hanefi Ülemasının ünlü önde gelen şahsiyetlerinden bir insan bu zannedersem bu çoktan beri okuduğumuz şey bunu ben yerini bulup size şey yapabilirim inşallah zannedersem İbni her haşiyesinde bunu e, zikrederler. Bu Hanefi ülemasının önderlerinden bir tanesidir. Orada e, buyuruyor ki bizim mezhebimize uymayan e, da o da olabilir. E, Hüseyin'in dediği kitap da olabilir. Ama bu söz ona ait bir kitaptır. E, bu söz ona ait bir sözdür. O işte zikredildiği şekliyle İfadesinde diyor ki bizim mezhebimize uymayan e, ne kadar ayet ve hadis e, görürseniz diyor. Şunu iyi bilin ki ya ayetleri tevil edilmelidir ya da o hadisler mensuhtur ya da zayıftır diyor. Yani ölçü e, mihenk taşı kendi mezhepleri oluyor bu ifadelerden bu anlaşılıyor. Ölçü kendi mezhepleri oluyor, meşrepleri oluyor. Kur'an ve sünnet işte tabiri caizse bunların ortaya koyduğu bu süzgeçten geçiyor. Gerçekten aklı başında bir insanın, şuurlu, basiretli bir insanı söyleyeceği bir söz değildir. Ee, Zannedersem buna, dur bakayım, burada evet İzzet bak burada İzzet kardeşimiz e, geçen, ee, İzmir e, sohbetinde bir arkadaş getirmiştiler. Daha doğrusu bir hoca efendi getirmiştiler. Bu İzmir'in e, kelli felli hocalarından bir tanesi. Orada da, orada da bu gündeme geldiğinde kendisi de tabii bir şeyler okumuş, yazmış bir insan. O da bunu kabul etti. Evet kerfi bunu söylemiştir diyor. diyor. Ama diyor bu sözünden ne anlaşılması gerekir? Erken tevil ediyor. Yani artık yine evliyor, çeviriyor kendi tezgahlarına malzeme olarak kullanabiliyorlar bu sözleri. Halbuki basiretli bir insanın söyleyeceği bir söz değildir. Allah korusun. Bu Allah'u Azze ve Celle'nin şu ayeti cellesine tamamen terstir. Taban tabana efendime söyleyeyim terstir. Eğer bir mevzuda istiraf ederseniz Allah'a ve ahiret gününe inancınız varsa o meselenizi Allah'a ve Resulüne götürün. Yani Kur'an'a ve Sünnet'e götürün. Yani insanlar aralarında ihtilaf ettiklerinde ölçü mezheplerin meşrəpleri olmamalıdır. Ölçü Kur'an ve Sünnettir. Dolayısıyla oraya götürülmesi gerekir. Hatta ayeti Celal'da ifade edildiği gibi bunun imanın iktizasından olduğu anlatılıyor. Eğer Allah'a ve e, ahiret güne inanıyorsanız diyor evet bu sözü söylemişler ne yazık ki ama gerçekten çok çirkin bir söz batıl bir söz yani söyleyeni kim olursa olsun ilmi irfanı ne olursa olsun gerçekten çok çirkin bir söz bunu tabi sürekli kullanıyoruz bunun yerini numarasını inşallah yazarsak daha güzel arkadaşlara şey yapabiliriz evet Şimdi değerli kardeşlerim, bu bu sürekli başımıza gelecek diğer bir ifadeyle bu sürekli bizim başımızdan eksik olmayacak şeylerdir bu gibi şeyler. Yani biraz önce de işte görüldüğü gibi bir münazara ortamı söz konusu oluyor. Dolayısıyla bizim burada aslında sağlıklı bir münazara için takip edilmesi gereken esaslar nelerdir? Bunların çok güzel anlaşılması, bunların çok güzel bilinmesi gerekir. Çünkü birbirimize baktığımız gözle bir başkasına bakamıyoruz. Yani bunu kendi aramızda açık bir ifadeyle dile getirebilirim ben. Bizim birbirimize bakışımız farklıdır ama başkalarına bakışımız daha farklı olmalıdır. Şimdi insanlar beşer olmaları hasebiyle yani mutlaka hata yapmaya e, müsait bir ev varlıklardır. Yani hiçbir meselede mütekamil e, bir vasva sahip insanı düşünmek mümkün değildir. Hatta insan e, mütehassısı olmuş olduğu bir meselede dahi hata sahibidir. Yani senelerce üzerinde ihtisas yaptığı bir konuda dahi hata sahibidir. Yani bu beşer için müştereken umum bir haslettir değerli kardeşlerim. Öyleyse bu haslete sahip olan İnsanların, özellikle inananların herhangi bir konuda özellikle dini konularda herhangi bir delile dayanmadan efendim işte biz mükemmeliz veya biz hatasızız veya efendim işte en doğru biziz, doğruların merkezi biziz gibi ifadeler kullanarak kendisini haklı göstermesi veya tezkiye etmesi çok yanlıştır değerli kardeşlerim. Yani şunun altını çizmek istiyorum ben özellikle herhangi bir delile dayanmadan biz mütekamiliz, biz hatasızız biz doğruyuz gibi ifadeler kullanarak kendimizi haklı göstermemiz, kendi kendimizi tezkiye etmemiz yanlıştır. Hele hele özellikle bütün çarpıklığıyla karşımızda arzı emdam eden yaşadığımız şu toplum içerisinde herhangi bir araştırma yapmadan yani bu gibi ifadeleri kullanmamız daha daha yanlıştır. E, Allah Azze ve Celle Necim suresinde buyuruyor ki la تُذَكُوا اَنْفُسَكُمْ ya, Kendi nefislerinizi tezki etmeyin diyor. هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ ittaqa". Çünkü o korunanları daha iyi bilir. Yani siz kendi kendinizi temize çıkarmayın. Biz doğruyuz, biz isabetliyiz veya kurtulacak olanlar bizleriz diyerek kendi kendinizi sakın avutmayın. Çünkü hiçbir zaman insanların kendi doğruları ne bir başkasının yargılanması için esastır ve ne de değerli kardeşlerim kendilerinin gerçek manada doğru olduğunun esasıdır. Bakın bunun altını çizmekte inşallah fayda vardır. Neden? Çünkü bugün herkes kendi doğrularıyla bir başkasını yargılıyor. Tabi öncelikle kendisinin doğru yolda olduğunu, kendi içtihatları neticesinde vardığı bir efendim e, sonuçla kendi doğruluğunu tespit ediyor. Başkalarını da bununla yargılıyor. Öyleyse şunu kafamıza çok güzel yazmamız gerekir. E, hani dedik ya biraz önce bu gibi durumlar e, hasbel kadar bizim tebliğci olmamamıza rağmen hasbel kadar bir yerlerde bir şeyler anlattığımızda karşımıza çıkacak durumlardır. Dolayısıyla kardeşim biz bir münazara ortamı oluşturacak isek diğer bir ifadeyle sağlıklı bir fikir teaddisinde bulunacak isek hani bunun şartları olmalıdır. Biz birbirimizi kırmadan, biz birbirimize gerçekten faide sağlayacak isek bunun bir şartları olmalıdır ve bu şartları da Kur'an ve Sünnet ortaya koymalıdır. Hani bunları zikrederek bir sohbet ortamı, bir efendim fikir alışverişi sağlanırsa daha sağlıklı olacaktır. Evet ben ifadeyi tekrar etmekte fayda görüyorum. Hiçbir zaman insanların kendi doğruları ne bir başkasının yargılanması için esastır, ölçüdür ve ne de, değerli kardeşlerim, ve ne de kendilerinin gerçek manada doğru olduğunun ölçüsüdür, esasıdır. Bunun altını çizeceğiz ve başkalarına da bunu söyleyeceğiz. Bu bizim için de geçerlidir bütün inanıyorum diyen insanlar için de geçerli olan bir kaidedir. Yani bizi tezkiye edecek olan ancak ve ancak allah Azze ve Celle'dir. Yani bizim doğruluğumuzu ve eğriliğimizi ancak ve ancak Allahu Azze ve Celle bilir. Onun indirdiği terazide ancak insanlar kendilerinin doğruluğunu veya eğriliğini tespit edebilirler. Evet onu da dinledim. Eğer bana soruyorsan tabi onu dinlediğim için Bunları zikretme ihtiyacını hissediyorum. Çünkü bu tip insanlarla artık yani böyle bir kaide, kural çerçevesinde konuşulursa faydalı olur, değilse faydası olmayacaktır. Yani biliyorsunuz hepimiz hayırda ortak olduğumuz gibi çıkacak olan bütün problemlerde de ortaksız. Yani işte siz şusunuz. işte yani buradaki bulunan kitap sünnet çizgisinde hareket etmeye çalışan insanların hepsi suçlu duruma düşecek güzel bir şey olduğunda da hepimiz efendim o çarlı şeyden pay sahibi olacağızdır. Onun için ben bunları e, acizane anlatmak istiyorum. Yani biz kendi kendimizi teske etmeyeceğiz diyoruz. Bizi teske edecek olan, temize çıkaracak olan, diğer bir ifadeyle bizim doğruluğumuzu e, eğriliğimizi ortaya koyacak olan allah Azze ve Celle'dir. Çünkü onun indirmiş olduğu terazide eğer tartılır ise insanlar, inananlar, o terazi ancak e, insanların doğruluğunu, eğriliğini söyleyebilir. Yine aleyh, değerli kardeşlerim, doğruları araştırıp bulmak için de karşılıklı e, işte biraz önce ifade ettiğimiz gibi sohbet etme mecburiyetimiz var, munazara etme mecburiyetimiz var, işte biraz önceki ifademizde e, fikir teatisinde bulunma mecburiyetimiz vardır. Çünkü hepimiz ortak ee, bir şeyin sahibiyiz. İnananlarız. Müslümanlarız diyoruz. Ama birçok problemi olan Müslümanlarız. Birçok problemi olan insanlarız. Yani biz yan yana gelme mecburiyetindeyiz. Oturma mecburiyetindeyiz. Konuşma mecburiyetindeyiz. Munazara etme mecburiyetindeyiz. Fikir teatisinde bulunma mecburiyetindeyiz. Öyleyse yan yana geldiğimizde değerli arkadaşım değerli kardeşim bizim kendisine riayet edeceğimiz bir ölçü olmalıdır. Nasıl bir ölçü takip edeceğiz? Nasıl bir menheç, menhut, metot takip edeceğiz ki biz birbirimizi kırmayalım? Diğer bir ifade ile nasıl bir ölçü, nasıl bir metot takip edeceğiz ki o metot, o menheç, diğer bir ifadeyle o o değer ortaya geldiği zaman ikimiz de itiraz etmeyelim. onun da senin de itiraz edemeyeceği bir takım gerçekler vardır ki artık anlatıyorsun. Biz Allah'ın indirdiğine uygun hareket etme mecburiyetindeyiz diyeceğiz. Rabbimiz Kerim kitabında اِتَّبِعُوا مَا اُمْزِلَ اِلَيْكُمْ رَبِّكُمْ Rabbinizden size indirilene uyun. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Araf suresinde hatırlarsınız bu ayeti celileye. Bizim Allah'tan inene uyma mecburiyetimiz vardır. Değerli arkadaşım, değerli kardeşim, değerli hocam, işte karşıdaki kimse. Ve Rabbimizin neyi indirdiğini de herhalde şimdiye kadar sen de Bu وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابُ hikme Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiştir. Ey, Allah sana Kur'an'ı ve sünneti indirmiştir. Ve yine karşı tarafın duyduğu, itiraz edemeyeceği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin işte veda haccındaki size iki şey bıraktım. Eğer buna sarılırsanız asla sapıtmazsınız. Bunların birisi Allah'ın kitabı, birisi benim sünnetim. Öyleyse bizim Allah'ın indirdiğine tabi olmamız gerekir derken Allah'ın indirdiğinin Kur'an ve sünnet olduğunu ispat ettikten sonra karşılıklı, rahatlıkla konuşmak bize efendim yine rahatlıkla hayırlı bir sonuç getireceğine inandığımız bir efendim metot menheç olacaktır. Dolayısıyla karşılıklı münazara da bu bizim için en önemli ölçüdür. Yani biz birbirimizle yan yana geldiysek biz birbirimizle efendime söyleyeyim birbirimizi kıracak bir tarzda üstadımızın, şeyhımızın, mesulün, mezhebimizin, meşrebimizin görüşlerini getirmekten ziyade biz işte biraz önceki Rabbimizin Kerim kitabında Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin temiz sünneti seniyesindeki buyurmuş olduğu bu iki kaynağa uygun hareket edersek ancak sağlıklı bir sonuç elde edebiliriz. Ve ise bunun haricinde kendi ölçümüz, kendi değer yargılarımız kendi hocalarımızın sözü, kendi imamlarımızın iştihatleriyle belli bir noktaya varılmaz efendime söyleyeyim, varılacak tek nokta o, ancak kavga gürültü olur benim kısa ve özlü olarak sırası gelmişken madem ki bana da mikrofon e, uzatma lütfunda bulundunuz, teşekkür ederim Allah razı olsun acizane söyleyebileceğim budur yani biz insanlarla öncelikle bir ölçüyü tespit ederek konuşma ortamı hazırlamamız lazım. Değilse zarar getiriyor. Değilse faydalı bir sonuç efendim vermiyor değerli kardeşler. Evet. Şimdi biraz önceki tabi sohbeti dinledim. Allah kendisinden razı olsun. Muaz kardeşimizin söylenmesi gereken şeyleri hemen hemen söylemiştir. Ancak benim burada eee söyleyebileceğim bir iki husus var. Biz e, bu cahil toplumda bu gibi soruların karşısında sanki vahabiliye sahip çıkar bir e, mantıkla hareket etmememiz gerekir. Ya biz Müslümanız kardeşim. Yani bizim e, ismimiz Müslümandır. Rabbimiz bize Kerim kitabından Müslüman ismini vermiştir. Huve sammakumul muslimine min kablu ve Ayeti cellesinde buyurduğu gibi Allah bunda da bundan önce de size Müslüman ismini vermiştir. Biz Müslümanız. Dolayısıyla bizim ölçümüz Kur'an ve sünnettir. Kendisini örnek alacağımız insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bunun haricindeki bütün insanlar örnek almaya ihtiyacı olan kimselerdir. Hayır tabii ki savunmamız. Şimdi sürekli senin de ifade ettiğin gibi, hepimizin hemen hemen kabul ettiği gibi Maslahat nefsedil kaidesi vardır. Yani ne getirir ne götürür. Elbette ki bizim Muhammed İbni Abdülvahab gibi bir insana kendisine hakaret edildiği zaman elbette ki savunmamız gerekir. Ee, ama Muhammed İbni Abdülvahab tanınmıyor. Veya efendime söyleyeyim bizim Muhammed İbni Abdülvahab'ı derhal orada savunmaya geçtiğimiz zaman getirisini götürüsünü hesap zaman Vahhabi damgasını yiyorsunuz ve sizi kesinlikle dinlemiyor. İşte biraz önce onu anlatmaya çalışıyordum. Gelin şöyle sağlıklı bir ölçü elimize alalım. Yani biz birbirimizi kendi iştihatlarımız neticesinde vardığımız değerlerle, efendime söyleyeyim, yargılamayalım. Gelin önce bir sağlıklı bir ölçü elimize alalım. Ve bu sağlıklı ölçü ile Muhammed İbni Abdülvahab olsun, efendime söyleyeyim, ee, işte bir başkası olsun, kim olursa olsun bu sağlıklı ölçüyle biz birbirimizi değerlendirelim. Önce neye göre biz birbirimizi suçluyoruz? Hani sürekli diyoruz ya adam kaybettiği şeyin mahiyetini bilmiyor. Dolayısıyla bulduğunda bu benim kaybettiğim şey diyemeyecektir. Diyen kaybedilen şeyi eline vermek gerekir. Yani bu adam Vahabilikten önce, Muhammed İbni Abdül savunusundan önce bu adamı Kur'an sünnet çizgisinde bu adamın sağlıklı bir terazisini eline vermemiz gerekir. Yani Muhammed İbni Abdullah'ın da bir insan olduğunu, dolayısıyla o da mutlaka yanlış yapabilir, denilebilmelidir bu. Ama bizim onun yanlışını veya diğer bir insanın yanlışını, senin yanlışını, benim yanlışını, bunu tespitle ne yapmamız gerekir? Yani biz bir eve bacasından değil şöyle kapısından girmemiz gerekir. Önce bir ölçüyü elimize alalım. Ondan sonra artık Muhammed İbni Vahabı da, diğer insanları da bunların hepsini bu sağlıklı ölçü çerçevesinde değerlendirebiliriz. Tabi bu ben benim acizane şeyimdir. Yani bilemiyorum ben maslahat, mesredid kaidesi kuralı e, gözeterek e, ben birilerinin Muhammed İbni Abdul Vahab hakkında çünkü bu insanlara senelerce... E, Muhammed İbni Abdülvahab'ın yaptıklarını doğru anlatmışlar. Yani yüzde seksen doksanını doğru olarak anlatmışlar. Türbeleri yıkmıştır, fasavufa karşı çıkmıştır, şefaatiya Resulallah sözünün şirk olduğunu söylemiştir. Yani yüzde doksan anlatıyorlar. Doğrudur. Allah'ın arşının üzerinde olduğunu söylüyor. Şudur budur. Ama bu adamın elinde ölçü olmadığından dolayı Muhammed İbni Abdul Abdülvahab'ı bundan suçluyor. Seni de onun için suçluyor. Öyleyse bu adamın eline sağlıklı bir ölçü verme mecburiyetindeyiz. Ha, ondan sonra da diyecek ki Muhammed İbni Abdülvahhab'ın kabirleri, türbeleri yıktırması kendi içtihadı neticesinde vardığı bir sonuç değil. Ha bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden öğrenmiş. İslam'dan almış. Onun için benim acizane tebliğlerinde fayda gördüğüm usul uslub ben önce arkadaşım biz seninle oturduk konuşacağız ee, sana ben bir şey demiyorum <gülüyor> seni tenkit etmiyorum burada yanlış e, yanlış yapıldı falan onu demiyorum yani biz e, Muhammed İbni Abdul Vahhab'a e, cahil insanların onunla alakalı bir şeyler söylendiğinde sanki Vahhabiymişiz gibi e, bir şeye sahip çıkarsak e, bunun getirisini götürüsünü hesap ettiğinizde zararlı çıkıyoruz biz Vahhabi değiliz, biz Müslümanız Bizim ölçümüz Kur'an ve sünnet, bizim konuşacağımız şey, Kur'an'ı sünneti öğrenip buna uygun olanları olmayanları. Önce, önce ölçünün karşı tarafa verilmesi gerekir. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz seninle sohbet edeceğiz değerli arkadaşım, değerli hocam. Bizim bu sohbet ortamımızda belli ki birbirimiz hakkında bir şeyler e, duymuşuzdur. Dolayısıyla biz bu sohbet ortamında nasıl bir metot takip edeceğiz? Yani senin A dediğine ben işte B diyebilirim. B dediğime A diyebilirsin. Onun bunu nerede halledeceğiz? Bu ölçünün karşı tarafa verilmesini ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Sen zaten vahabim diyemezsin ki biz Müslümanız. Zaten söylemiştin ya sen oradan. Ben Müslümanım dedim. Ben o sözünü de duymuştum. Buyur Musajam. Selamünaleyküm. Hocam ben size anladım. Yok biraz konuyu biraz daha genişletmek için aramızda bu konuşmayı biraz daha genişletmek için bir şey kısa bir şey söylemek için aldım mikrofonu. Şimdi bu odada biz konuştuk, konuştuk birisiyle anlattık bazı şeyleri anlattık. Bana e, tamam dedi ben o konuyu araştıracağım dedi. Kendi kafasına göre araştırmış. E, araştırmış. E, şöyle bir soru çıkartmış. Yani Vehhabi diye yazmış Google'ye, Google'ye yazmış. E, Şunlar sende var mı diye sordu. Sadece onlar kitap sünnetler, mezhepleri kabul etmezler, kabirleri yıkarlar gibi yani tamamen kitap sünnette gelen şeyleri sıralamış o zaman dedi sen dedi tam bir vehhabisin dedi sen dedi yani gizledin kendini dedi yani vehhabi olmadığını falan söyledin ama dedi senin anlattıkları dedi ben google ile sordum yazdım dedi tamam dedi prototip olarak dedi e, tam dedi bir vehhabi çıkıyor karşımıza dedi aynen böyle söyledi şimdi e, ya kitap sünnette nasıl vahabilik olur falan dediysen de e, ikna etmek hemen hemen mümkün olmadı zannedersem. Ya yani. yani bizim anlattıklarımız, ya yani bizim anlattıklarımızı yazmış, <gülüyor> yazmış. Sonuçta bir vahabi e, portresi çıkmış karşısına. Hem de şey sitesine girmiş, bu Türkiye gazetesinin falan sitelerine girmiş. Onlar işte kabirleri yıkarlar, kabir düşmanıdırlar mezhepleri kabul etmezler, ondan sonra büyük imamları kabul etmezler şeklinde bir şey çıkmış. Biz söylemesek dahi onlar o elbiseyi zaten giydiriyorlar. Ama hocama şu noktada katılıyorum. Bütün ısrarlarına rağmen ben Müslüman oldum. Bu 34'te Allah'ın bize Müslüman adını verdiğini ve bunu bunu beğendiğini sevdiğini söyledim. Mehmet teşekkür ederiz çay için. Hemen bir bardak doldurayım. <gülüyor> Hemen bir bardak doldurayım. Şey yapmıştım zaten. <gülüyor> e, o, noktada, o noktada gerçekten e, yani yani insan savunmaya da yani bir noktada şey yapıyor. Geriye çekiliyorsun. Sırf yani karşıdaki insan ürtmesin falan gibi düşüncelerle yapılıyor yani bu. Yoksa Muhammed, Muhammed bin Abdülvehhat'ın Rahim-i Allah'ın söyledi söyledi. Biliyor ne bileyim yanlış bileyim var yani? Bileyim ne bileyim yanlış bileyim var? Bileyim Ama bileyim gel onlara anlat işte bunu. Buhari Müslüm'den gösterirsen belki şey yapıyorlar. Var var diyensin. Var mı? <gülüyor> <gülüyor> Hocam buyur. <gülüyor> Esselamun aleykine. Aleykümselam ve Rahmetullah Aleykümselam. Ben dışarıdayım. Allah üşüdüm. <gülüyor> İçeriye gireceğim, yatacağım. Ee, Sami burada mısın? Sami, yoksa soğuk uydudanlaştın mı dışarıya? ben sana hakkımı helal ediyorum sen de diyor mu? tamam Allah razı olsun arkadaşlar ben sabah namazda derse gideceğim e, ayrılmam lazım Hepinize selamun aleyküm ve rahmatullahi hmm. Tekrar selamun aleyküm. Tabi, ölçülümüz İslam olduğu için, Müslüman olduğumuz için Müslüman olduğumuz için Konuş böyledir yani. Bunun olması gayet doğal bir şey. Böyle olması gerekiyor. Çünkü inandığımız, inandığımız dinin e, gerekleri bunlar zaten. Allah razı olsun. Ümürler kendi aralarında birbirlerine şefkatli. Küf ve şirke zulme karşı gayet şiddetli. Evet. Bu böyle yani. Bunun olması çok doğal bir şey. Allah bizi ee, Büyük kardeşimizi seven kalplerimizde kin defret bırakmayan insanlardan edesin diyorum. Evet. Çünkü bizim bizden başka e, sarılacağımız dostlarımız yok. Zaten bir avuç Müslüman, bir avuç ehli tevhid. Bunlar tabii ki birbirlerini sevecekler, birbirlerini destekleyecekler, yardım edecekler ve beraber olacaklar. Bu imanın yeri Allah'a iman edip Tavgut'u inkar eden kişilerin yapması gereken bu. Allah'a iman, Allah dostlarını sevmek, Allah dostlarıyla birlikte olmak, onları desteklemek, onlara yardım etmek. Kafir Tavgut'tan uzak durmak, onun ehlinden uzak durmak, ehline buzlu ve adalet gösterip onlardan kopup ayrılmak, içtinap etmek. Tevhid'in gözünü bu oluşturuyor. İmanın tadı ancak el-hubbu fillah el-buğzu fillah şeklinde geçiyor Hz. Aşer'in rivayet ancak o kişidir imanen tadını kadar Allah için seven Allah için buz eden buz eden ne olursa olsun sonuçta biz döneriz aynı Muaviye ile Ali Radyallahu'nun arasında geçtiği gibi düşmanlar çatlasın gitsin yani bunlar işte efendim şöyledir bunlar böyledir Birleştiriz diyor Efendimle, sizi diyor, yani muhayederiz diyor şeylere. Böyle bir zayıflama noktasını fark etmiş şeyler. Ne diyorlar orada? Birleştiriz, sizi diyor, karşı çıkarız diyor yani. Evet düşmanlar çatlasın. Ne kardeştir şimdi? Bizi iman bağı bir bağlıyor, tevhid bağlıyor. Onu ancak tevhidi bozan bir şey bize ayırabilir, şirk ayırabilir, onun dışında hiçbir şey ayıramaz Allah'ın izniyle. Evet. Tayyip Dur hocamızın bu İslam kardeşliği üzerine de çok güzel bir şey vardı, şu an ben kullanmıyorum. E, İslam kardeşliği, Müslümanların birbirlerini desteklemesi, yanında olması, yardım etmesi, ve alakalı güzel bir dersi vardı. İnşallah günün birinde şimdi olabilir. Ee, bu sayısı şimdi olabilir. Yarın da olabilir. Onu yayınlamasını isterim. inşallah. Gününler kardeştir yani. Sonuçta. Selamın alın. Evet.